Onlar diyor ki bunu ve Hadi Musa'yı ve kardeşini gecikir, biraz bize mühlet tane Yani de şehirlere toplayacağı yolladı. Şehirlerdeki bütün Mısır'daki, o andaki Mısır'daki, bütün şehirdeki büyücüleri toplayıp bunun karşısına çıkartalım dedi. Tamam dedi. Bu Musa'da bütün o andaki Mısırdaki şehirlerde, köylerdeki nekrebücü varsa getirip onun hazır musan kaşını çıkartlar. Bu da şöyle bir şey var gene yem yine Yüzdain denilen bir tabir, o bizi alakadar ettim, Kuran'ı kendine geçen şey. denilen bir bayram gününün adı. Nasıl bize bayramların adı var, kurban mı, raman, cumhuriyet falan değil de. Bayramlar onlar da o gün, o bayrammış. Gününün kuşluk vaktinde, kuşluk vakti sabahla öğle arasındaki şimdiki saatte on, on buçuk, on bir civarında bir zaman partinde şimdi İbn Abbas var. Hazreti Peygamber'in çok yakınlarından bütün işi gücü Hazreti Peygamber'e şimdi gezip ondan Kur'an Kur'an ve hadisle öğreniyor ama hadisleri atmak yasak. Çünkü Hazreti Peygamber korkuyor. Kur'an diye, hadisleri diye yazılır korkuyor. Onun için kendi sözlerini yazmayı yasaklamış takvime göre o gün senenin birinci günü olan cumartesiye ve nevruz günü müsadıftır rastlıyordu ne zaman 5 5 mayıs mı 2 mayıs neyse 5 veya 6 mayıs 5 6'ya bağlı haldeceğiz bugün sanıyorum 5 6'ya bağlı yani değil mi mayıs evet 5'den 5 6'ya bağlı ya mayıs'ta gün var o nevruz günü ne zaman hmm. yani. mayıs Bizim bir hmm. o şarkiden bir e, kızı var Leyla sadır hala, bu işi ona bir gülkü gül atalarmış hmm. nereden geldiği bir yolda gül atıyorlar ne üzgün hmm. neyse evet. onun için soruyorum ve insanlar siz de toplanacak mısınız diyorum bütün halkı da O gün ikisine ümtihan e, edecek ya aklı sıra. Umarız ki bizimkiler galip olursa biz de kendi büyücülerimize uyarız. Hak cahil. kim galip birisi onun sözüne inanacak. Nihayet, büyücülere gelince, bu mevzuyu daha evvel geçmiştim biliyorsunuz. Nihayet, büyücülere gelince Eferimler, muhakkak üstün değilse bize herhalde bir mekafat var mı dediler. Şimdi e, büyücüler, ne diyor ki bizim dediğimiz olursa bize bir şey var mı? Hani para koy, mal verecek bir şey. Nefis Ali'ye girdi. <gülüyor> Nefis Ali'ye girdi burada. Firavun da evet dedi, hem o takdirde siz elbet, Elbette elbette tekrarlıyorum. Benim en yakınlarımdan olacaksınız yani sarayımda ağlayacaksınız. Her şeyimi siz de soracağım falan diyeceğim. Bu söz diyor ki ne atacaksınız? Evvela atın dediğim. Atın da ben de size cevap vereyim. Atıkların onların silikleri. Onlar da iplerini ve sopalarını attılar. ne izleti hakkı için garip olanlar elbette biziz. Biz dediler tekrar Yani e, biz bu işten garip çıkacağız. Bunun üzerine Musa da asasını Asa dediniz öyle özel yapılmış bir, bir ağaç dalı. Ağaç dalı Hacı Musa'nın elinde asa, bizim elimizde uçmak çamak, başka bir şey değil, ama onun elinde asa o. Bunun üzerine Musa da asasını bırakıverdi, bir de ne gördü ki? Yücelerin, büyücülerin düzmedi olduklarını hepsini yıkıyor. Bu da büyük bir ejderha oluyor, onların, yılan, çiğanne varsa hepsini temizliyor. Büyücüler derhal secde ederek yere kapandılar. da büyücüler diyoruz ama onlar da Allah ya kültürlü çok kuvvetli bir tasavvuhlar da var. O zaman kendilerine göre o şeyler var ya fermikler, onlar büyük bir okul. Hala esra çözülememiş. Zeyseğiniz kapısı kuruyor. Otobüs gösteriyor hala Estağfurullah 20 için mektepler var. İmiş. İmiş diyorum şimdi. Giyorsan böyle. Hepsi yere kapanlar. Böyle bir şey olması mümkün değil çünkü. Kendileri çok okulede bir tavsiye eden ve e öyle ki bugünkü çilelerin ciyesi için ci o geçiyorlar geçiyor. bir insanın Zor geçebileceği dehlizlerden gidip başka dehlizlere giriyorlar, o kadar. Zor sürede mumu geçiyorlar. Güncülerde secde ederek, yani çok bir tavsiyeleri var. Alemlerin Rabbine, Musa ile Harun Rabbine iman ettik dediler. Banda de Fil. Filavunun Allah'lığını bırakıp, Hazır Musa'nın inandığı Allah'ın önüne secde ettiler. Ve dedi ki ben size izin vermeden siz ona iman ettiniz ha ettiniz ha hakikat size büyüyü öğreten büyüğünüzmüş demek ki size bu büyüyü o öğretti ki kendisi çok kuvvetli büyüğü sakladı sizin, sizi sizi öğretti büyüğü yok etti o halde yakında bileceksiniz herhalde sizin ellerinizde ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim. Sağ kolunuzu ve sol bacağınızı keseceğim. Sonra da sol kolunuzu ve sağ bacağınızı keseceğim. Şöyle karşılıklı. Sizin ayaklarınızı keseceğim. kestireceğim. Sizin tokunuzu herhalde çarmıha gerdireceğim. Hazreti İsa'nın gelirdiği gibi. Dediler. Ona dedi ki, bununla bize hiçbir bir zarar yok. Biz şüphesiz ki Rafimizde demiyorlar işte. İmanıyla yani o aslında Müslüman oluyorlar. Müsade Müslüman sade hadi teykan çıkmamış bize. İstemedim Müslümanlar. Allah her her, her inanaymışlardır. Bu meyku nasıl bir, bir, bir, bir dijalogi Müslüman diye bir parastında da bizi Müslüman Ama bazı meypartı yiyeceğinden kendini göstermiyor. Herhalde bir iman edenlerin ilki, birincisi olduğumuz için Rabbimiz'in bizim günahlarımızı yargılayacağımız Yani bu eve işlediğimiz günahları Allah herhalde affeder. Çünkü biz Allah'a şimdi iman ettik. Musa'ya kullarımı gece yola çıkar. Bu Allah. Musa'ya vahy vahy ediyor. Bu gece, bütün Yahudileri yola çıkart Çünkü takip edeceksiniz diye vahyettik. Ee, Hz. Musa daha evvel Yahudilerin çıkarılması için izin almış diyor. Fakat biraz gecikti Yahudiler çıkarılması. O gece diyor ki, bütün Yahudileri çıkar çünkü çıkartmazsanız hepsi katledecek. Ç çıkarsanız dikkat olur. Parkından yahu dişe füre'm gelecek, ya vahidiyor. Füre bunu da şehirli, şehirlere toplayıcılara gönderdi. Yani o şehirde bulunan İsrail oğullarını toplaydırdı. Yani. Şüphesiz ki bunlar İsrail oğullarına azar azar bir acıma İsrail oğulları satın dünyanın her anlamda dağınık halindelerdi. Orada da küçük gruplar halinde, aileleri halindelerdi. Onlar da bahsediyorum. bunlar küçük küçük gruplar halinde hemen toparlı onları derden vahyediyorlar. Böyleyken onlar mutlaka bizi daraltacak işler iyi yapıyorlar. Ayetlerde çok güzel olmadığı için bayağı işe giriyoruz. Bize biz ise elbette uyanık bir cemaatiz yaptırsa. Bu surette onları bostanlardan, akarnusulardan, hazinelerden ve şerefli makamlardan çıkardık hepsini oldukça yerden çıkardık, Firavun ve kavmini Musa Aleyhisselam'ın asabına yakalama sevdansıyla Müsür'den, Bostanlardan ayrıp çıkardı bütün Müsür halkını oldukça yerden yahu yere takip edin diye çıkarttılar. Bu surette onlara, işte çıkarışımız böyle oldu ve onlara İsrail oğullarının, oğullarının mirasçısı kıldı. Yani orada istay olan bıraktıklarını onlar kendi üzerine geçirecekler. Yahudiler malları Mısır'da kalıyor. Kendini gidiyorlar. Derken firavuncular güneş doğarken onların arkasına düştüler. Ancak toparlandılar ve gidiyorlar. Şimdi daha evvelki bayısta eee ordusu bahsi geçmişti. Burada halk bahsediyor. <gülüyor> Belki tercümede bir şaşı hata var Allah. Hata çekiyor ya. ki artık iki ordu bak bu ordu var. Ordu birbirini görmüştü. Hazreti Musa'nın kavmiyetten değil diyor tek or Arap ordusu görünce Görünüyor, tozdu bu yüzden geliyorlar. Musa'nın ashabı dediler ki, muhakkak ki erişip yakaladık onlar bize, yakalayacaklar. Musa, hayır dedi. Şüphesiz ki Rabbim benimle beraberdir, o beni selamete yoluma selamete erdirecektir. imanın kuvvetli. Bunun için bunun üzerine Musa'ya asanı denize vur diye vahyettik. süleş denizine yahut nile. Bu kitabın şimdi ayetler değil de izahında bazı yanlışlıklar var. Deniz diyor, diyor ki Süveyş Denizi'ne, yani Süveyş'in o iki kulağından büyüğüne veyahut da de Nil, Nil Denizi'ne, Nil deniz değil Nil, nehir ki bu hal ise Nil ile Süveyş arasında olduğuna göre o e, Denizin bir kulağı, biraz biraz daha büyük kulağı üstünde oluyor. Denizi vur diye affay Vurunca derhal deniz yarıldı. Şöyle var orada. Her birinin arasında espatın adedince espat Esbat ne diyor musunuz? İsrail yolları Esbat. İsbat. İsraillere de çok kuru birer yol açılması suretiyle 12 parçaya bölündü. İsrailler 12 aşirette, metot kopluğum, ilmeket denizde 12'den yol yol açılıyor. Deniz yarıldı. Her parçası kocaman dağ gibi oldu, deniz ortadan yarılınca etrafa dağ gibi yüksek, işte ortası yolu, tozlu bir yolu ortası. Ötekileri de buraya yanaştırdık. Arkadan gelen kravun oğlusunu da bu yarılan denize dikkatleştirdik diyor. Musa ile manyetinin bulunanların hepsini kurtardık. Musa ve İsrail'lerin hepsini deniden çıkartıp kurtardı. Sonra öbür yönde su da boğulur. Onlar da bu açılan denizi gelince deniz tekrar kapanıyor. Hepsi o kapanan denizde boğuluyor. Firavun da boğuluyor tabi. Geçen de söylemiştik, Firavun'un cesedi bulunan yirmi, 20-25 yıllarda o bir kayanın altında sıkışmış bulundu, bozulmamış da İngiliz açık gözleri derhal oradan alıp onu Londra dediğim götürüyorlar. Bunda elbette bir ibret vardı. Çünkü her bir hadise bir ibrettir. Her hadisten bir ibret alırsa işteyimiz kolaylaşır. Mehmet Akif, merhum rahmet diyor ki, eğer derler ki, tarih tekerruda ibarettir. Sen tarihte ibret alsaydın, tarih tekrarı eder miydir? E, o hatalara tekrar düşmezdi. İşte bizim şimdi tekrar hatalar düşük Tekrar hata, tekrar hata, tekrar hata. Dünkü Hazret'ten de ibret alınmıyor. Bırakın on, yüz, üç bin, üç yüz, olmuş Korean, dahi ibret alındır. Tabii ki ibret almasan ta tarih tekerrür eder. Fakat onların çoğu iman etmiş değillerdi. O şeyleri, yavuz öyleler. öyle der. de aynı vaziyette. <Gülüyor> ha, bundan Şimdi diyor ki burada izahatı, bundan intibaha gelmediler. Bu hadiseden ibret almadılar, Mısırlılar. İntibar, yanlışlardan ee, dönmek, uyanmak. Ee, bir kimin gece zaten mi? İntibar diye bir romanı vardır. Ne Mısırda kalan kıpçıy kavmini artık sonra, ne de selamet edildikten sonra ineye tapan ve yüz yüze Allah'ı görmedikçe iman etmiz dien İsrailoğulları yüzüme çarptı. Ne Mısırlılar bundan kurtulurlar, ne de Yahudiler. Bunu tekrar edince orada da bir şey? İlmeye başlıyor arkadaşlar. Şu muhakkak Hı, ki senin Rabbin de, elbette o. O mutlaka. Allah her şeyde garip çıkar. Müminler ise çok esirgeyicidir. Kendinlere inananlara da Allah çok esirger. Onun için korkmakta manada kur. Sırtını ona dayan. Allah'ın bir, bir adı bekildir. Hasbunana benim elbekil. Yarabbi seni kendine bekil ettim. Korkma gitsin ya. Ne yiye, bekil gireceksin. Allah'ın kendine bekil Onlara İbrahim'e ait dost doğru haberleri de oku. Burada gene küçük bir şey var. Zaten bitiyor. Nebe, ayette nebe geçiyor. Nebe kendisine ilim yahut galip, dan hasıl olmuş büyük ve faydalı habere denir Müjdele haberlere ve katiyetle doğru olan haberlere nebe deniyor. Bunların Tazammım. beni onu, o filmi de yanlışlardık ya. Tazammım, içindeki haberlere daha başka doğru haberlerde eklenen bir kelime. Yani e, daima büyüyen bir doğru doğru kelime. E, şöyle yazıyorsanız öyle söyleyeyim. İçine alan demek. Başka şeyler arasında her şeyi daha çok içine alan bir kelime kazanım deniyor. Bunların kazanım etmeyen haberleri bu gibi şeylere, bu gibi haberleri ihtiva etmeyen kelimelere de nebe denmezmiş. Nebe yalandan ari olan İçinde yalan haber, ari demek, temiz demektir. İçinde yalan haber olmayan, yanlış haber olan e, ve yalandan ari olan dosdoğru haberdir. İçinde yalan dolan yanlış haber olmayacak. Tevatür gibi, tevatür tekrarlamak. Cenab-ı Hakk'ın ve Cesur'un haberleri gibi. Şimdi hadisleri tekrar eder dururuz diye Ayetleri tekrar eder dururuz. Bunlar doğru haberlerdir. Ayetlerin doğruluğundan şüphemiz yok. Ama maalesef e, hadislerin arasında, arasına yanlış, yalan, sahte hadisler de karışmış. Karışmış ama bunu da bir arkadaşını daha iyi bilir. Pratik ee, el edilmiş. Binlerce hadis, altı da kitap var kütüb-i siktir? Allah'ın altı kitap. Ee, bunlar, yedik asırlardan beri, Avrupa'ya gelince bir, bir şey var. Benim hadislerimi duyup da inanamıyorum, okuyorum. Eğer Kur'an'a mugayir değilse, onlar doğrudur. Ondan yapılacaksan, Aklına, vicdanına uygun değilse de Bu kadar geniş bir sahabı bıraktı Peygamber hmm. Efendimiz. Hani o onu tamam. Burada bitirelim. Burada bitirelim. Onlara İbrahim Ahmet dostu haberi oku dendi. <gülüyor>